Merhaba, Dünya Miras Adalar programındayız. Ben Derya Tolgay, program arkadaşlarım Gündüz Vassaf ve Fahri Aral'la birlikte hazırlıyoruz programı. Bu sene bildiğiniz gibi Açık Radyo'nun 25. doğum günü. Bugün de sizinle tanıştıracağım konuğumun benim ve Açık Radyo ile olan hikayesine değinerek ve hayatımıza nasıl dokunduğunu anlatarak başlamak istiyorum. 25 sene önce bu zamanlar henüz minik olan kız çocuğumuz Seren'in de doğum gününe denk geliyordu. Neredeyse o işte Amerika'ya böyle burs kazanıp okumaya gidene kadar biz her sabah açık radyo ile <gülüyor> büyüdük. Hatta büyüdük desem daha doğru olur. İşte üniversiteyi bitirdi ve sonrasında Türkiye'ye geri döndüğünde kentsel dönüşümde baş döndüren şekilde başlamış ve İstanbul'un altı üstüne getirilmişti. İşte benim kızımın doğduğu bir dönem evi olan o yığma binamızda bundan nasibini almış ve hukuksuz bir şekilde yerle bir edilmişti. Bir süre sonra ben kentsel dönüşümü yaşayan bir mağdur olarak ee, kızım da Birleşmiş Milletler'de kentsel dönüşüm ile ilgili çalıştığı raporu anlatmak üzere Açık Radyo'nun Altın Saatler programına davet edildik. Buradan sevgili Gülhan Ertürk'e çok selamlar. Ee, evet, normal sıradan bir vatandaş olarak girdiğim Açık Radyo'da bugün program yapıyorum. Ve Açık Radyo'nun 25 senedir usanmadan söylediği iklim krizi ve ekosistem tüm canlıların iyiliği için, neler yapabiliriz, şiari için çözümler üreten kızım Sera'yı bugün radyoda ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Ee, Sera merhaba. Merhaba. <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, i̇stersen seni kısacık önce tanıtarak başlayalım programa. İklim krizi, ekolojik restorasyon, doğal altyapı ve büyük ölçekli kamusal alan projelerinde lider olan Scape Studio'da tasarımcı olarak çalışmaktasın. Daha önce kentsel tasarımcı olarak mühendislik firması WSP'de kamu sektörüne danışmanlık yaptın. Aynı zamanda çevre ve kentsel tasarım projelerini disiplinler arası metotlar ile hayata geçiren Public World Collaborate e, e, stüdyosunun kurucusun. Daha önce de New York Şehir Planlama bölümünde New York'un iklim değişikliğine adaptasyonu üzerine e, çalıştım. E, Dünya Bankası'nın bir de kentsel gelişim, doğal afet ve e, planlama projelerine danışmanlık yaptım. Lisans eğitimini Yale Üniversitesi'nde bitirdikten sonra da MIT Üniversitesi'nde şehir planlama ve mimarlık e, yüksek lisansını e, bitirdin. E, aynı zamanda e, şey bu e, açık veri katılımcı planlama platformu Muhit'in kurucularındansın ve çalışmaların Hollanda Yaratıcı Enstitüler Fonu, MIT Legatum Girişimcilik Merkezi, TechSoup Europe USaid International Development Network ve Ahan Foundation tarafından desteklendi. Evet, hemen soruma geçeyim istersen. Şimdi bir biyanel etkinliğimiz olmuştu. Dünya Mirası Adalar, Açık Radyo ve Hollanda'dan İtalyan Amerikalı sanatçılarla işbirliği yaptığımız Adaların sessizliği etkinliğinin de krotojörünü yapmıştım. Ee, Adaların şimdi, sesleri, sessizliği değiliz. Adaların <gülüyor> evet. ee, Şimdi bugün üzerinde e, çalıştığın gibi iklim krizi, ekolojik restorasyon, doğal altyapı malzemeleriyle işte o zaman da ezber bozan malzemeler kullanıldı. Çözüm önerileri, böyle arayüz arayışları, yaratıcı çözümler falan içeriyordu. Bu yaratıcı çalışmaları sen şimdi gerçek dünyada yapıyorsun. Bize dünyada bunun iyi örneklerinden hatta senin içinde yer aldığın çalışmalar da var. Onlardan bahsederek başlayalım mı? Tabii ki. Ben aslında bahsetmek istediğim bir akım hani tasarımda hem bölgesel tasarım, işte planlama, mimarlık olsun. Bu disiplinleri birleştiren doğa ile tasarım akımı aynı zamanda yani mühendislikte de bu var. Mühendislikte de doğa ile mühendislik diye geçiyor. Engineering with Nature. Bu tabii çıkış noktası 1969'da Ian McHarg var. İskoç bir peyzaj mimarı. Onun bu konuda çok önemli bir kitabı var. Doğa ile Tasarım. Designing with Nature diye. Tabii o dönemdeki Bakış açısı daha çok hani e, yerleşim alanları nasıl e, ve bölgesel ölçekte tasarım ve planlama yapılırken e, çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak doğaya daha az zarar vererek nasıl e, insanların yerleşim alanları tasarlanabilir gibi bir e, bakış açısı var. Burada tabii coğrafi, bilim sistemleri, araştırma yani ekoloji, Geoloji bir sürü disiplini birleştiren bir yaklaşım vardı. Yani disiplinler arası derken işte ilk çıkış noktasını burada görüyoruz. İstanbul'da da bir çevre planı var. Bu çevre planlarının çoğu şehirde dünyada oluşturulması. işte bu dönemde başlıyor. Ama tabii biliyoruz bu çevre planlarının çoğu planlama süreci içerisinde değişebiliyor. Eskiden korunan yerler imara açılabiliyor. E, o yüzden de hani 1980'lerden özellikle itibaren gördüğünüz İstanbul'da değil yani dünyanın pek çok yerinde de belki o e, analizler yapılıp e, hani buraların korunması gerekiyor işte burası hmm. yani orman bölgesi işte doğaltı kaynakların olduğu değerli yerler vesaire hani var çeşitli sebepten dolayı korunan yerlerin imara açıldığını görüyoruz. O yüzden ama günümüzdeki e, doğa ile tasarım akımı biraz daha farklı Günümüzde de iklim krizi e, ile ilgili olarak çok e, hem e, bu arada hani sırf akademisyenlerin ve plancıların değil aynı zamanda işte Amerika'da e, ordunun bile Army Corps of Engineers vardır. Yani bütün e, barajları, büyük ölçekli alt yapıları yapan onlardır. Onların bile bu konuda bir sürü çalışmaları var. Tasarım, e, doğa ile tasarım ve mühendislik üzerine. Ve onların gözlemi de şu yani aslında doğayla tasarladığımız zaman hem daha az harcamış oluyor ve bu gözlemleri işte birçok proje üzerinden özellikle mesela kıyı sistemlerinde işte sulak alanlar su surları deniz surlarından çok daha etkili aynı zamanda hem habitat yaratıyor şu işte doğa, doğayı onarıyor ekolojik değerleri var. Ee, aynı zamanda daha yani halk içinde daha ucuz bir yöntem yani her alanda aslında olumlu bir yaklaşım o yüzden e, yani sadece akademik dediğim gibi çevrelerde değil şu anda günümüzde büyük ölçekli projelerde de doğa ile tasarım çok e, yani hem yeni yeni e, bir ilgi alanı aynı zamanda e, yani etkilerini de görmeye başladık mesela New York'ta ee, işte Hurricane Sandy olduğunda birkaç e, yeni yapılan proje, kıyı sistemlerinde işte doğal sistemleri kullanan projede çok daha az zarar olduğu e, görüldü. Ve bu konuda da bir sürü çalışma var. Benim üzerinde çalıştığım bir tanesi e, yaşayan e, dalga kıranlar üzerine. Bunlar hem e, işte iklim değişikliği beraber daha çok artan ve e, daha da e, etkilerinin e, yıkıcı etkilerin olduğu fırtınaların e, için koruma sistemleri oluşturuyorlar. Aynı zamanda e, tasarımları doğal e, hayatın orada yaşamasına da e, el veriyor. Bunlardan bir tanesi e, projede bir milyar e, istiridye projesi var New York'ta. New York endüstriyalleşmeden önce orada bir e, milyardan fazla e, istiridye olduğu söyleniyor. E, ama şu anda günümüzde sayıları çok az ama bu yeni projeler e, çok arttırılmaya başlandı. Yani hem dalga kıran görevi, aynı zamanda habitat görevi e, gören bir sistem. Hani su surları, deniz surları yerine böyle e, daha hani disiplinleri bir araya getiren, aynı zamanda doğa ile tasarruz mikroleriyle oluşan projeler var. Ben de bunların üzerinde Çalışıyorum hı hı. şu anda. Peki bu çalışmalar sonuçta birçok kamu idaresi, işte belediyeler, şirketler, müteahhitler eninde sonunda birlikte çalışılıyor değil mi? Yani burada yerel katılım nasıl oluyor veya daha doğrusu katılım sonucu çıkanlar nasıl yansıyor, hayata nasıl geçiriliyor bir katılım modeli oluyor mu? Yoksa işte herkes oturup masa başında karar verip öyle mi uyguluyor? Orada bu süreçler nasıl işliyor? E, ya süreçlerde zaten hep bir e, halkın katılımı çok önemli. Ve yani projede birkaç kere oluyor. Hem başında yani en sonunda proje bittikten sonra gelin size de anlatalım değil sürece dahil ediliyor halk. Ve bu bir yani kanunen e, aslında yapılması gereken bir şey çoğu yani federal projelerde de zaten yani en az hani başlangıç orta yani proje şekillenirken ve en sonunda halkın katılımı gerekiyor. Ama ben şunu da söylemek istiyorum. Katılımdaki bence en kritik nokta aslında bu halk ve kamudan örnek verecek olursak aradaki güç dinamikleri çok önemli. Yani eğer Orada kamu kuruluşu gelip sadece gerçekten halka bilgi vermek istiyorsa evet bu toplantıları organize eder ama çok halkın dediği şeyleri o planlara en sonunda koymayabilir. Bu, bu da olabiliyor bazen. Hı hı. O yüzden mesela burada da eleştirilen bazı noktalarda işte evet bu toplantılar yapılıyor ama gösterilmiş olmak için yapılıyor diye eleştiri olabiliyor. Hani buradaki niyet de çok önemli. Hani metotlar dijital ortamda olsun, işte kişisel, yok şaret yapalım. Yani bir sürü model var. Modelden çok evet. oradaki niyet. Hani gerçekten orada evet. halkın isteklerini alıp onu e, planlara e, yani bütüncül bir şekilde dahil etme niyeti çok önemli. Benim gördüğüm başarılı projelerde de bu yani içeriden gerçekten bunu yapan hani bürokratlara kalıyor bazen bazen de proje Hı. menajerinin inisiyatifine kalabiliyor hani yasal Hı. katılım e, şeyi olsa bile e, tabi onun dışında da hani belli kriterler var. hani çevre ve sosyal etkiler konusunda ama tabi bunlar e, bence hani projenin bütün e, şekillenmesi değil daha çok çok kötü bir e, ç, e, e, çıktının hani önlenmesine Yol açıyor. Ama projelerin gerçekten halkı katarak ve hani olumlu bir şekilde şekillenmesi için iki taraftan da, yani halktan da katılımın etkili olması da önemli. Hani eğer gelip sadece şunu yapmayın, bunu yapmayın deyince orada da bir, e, yani her şeye karşı çıkınca da e, o zaman hani bu projenin gittiği nokta ne? Onu bürokratlar kendileri belirlemiş oluyorlar. Yani orada iki taraflı bir e, evet. ilişki evet. olması gerek. Güç, dinamiği dediğim şey bu bence evet. de olumlu yani bir bir şekilde yaklaşılması sen ee, orada farklı eyaletlerin e, belediyeleriyle çalıştığın hı. için herhalde farklı evet. farklı da e, bölgelerine göre sonuçlar hı hı. çıkıyordur değil mi evet e, yani açıkçası hani o kamu sektöründe proje menajeri olan kişinin istekleri de önemli olabiliyor bazen hani e, tabii hı hı. aynı zamanda o ajansın Öncelikleri neler mesela bir tanesinin önceliği daha hani kira affordable housing diyoruz kirası makul olan oradaki halkın bütçesine uyan konutların ile ilgili mesela ona çok değer verildi. Başka bir projede ise daha çok hani şehir merkezinin yeniden canlandırılması öncelikti hani orada daha çok mesela Hı -hı. müteahhitler ile de aslında görüşmeler yapılmıştı. Burada hani projenin önceliğine de bazen bağlı oluyor. Tabii dediğim bir yerel güç dinamikleri, ekonomik durum, bir sürü faktörler var. hani Halkın oradaki katılımı da e, ne kadar proje önceliğine e, hani katkıda evet. bulunacakları ile de orantılı. Peki, evet. buradan e, istersen... E... Sen UNESCO Dünya Mirası bölgelerinde de çalışmıştın, üç bölgede. Mesela buradan Prens da karşılaştırma anlamında değil de buradaki UNESCO çalışmalarıyla, yani halkın katılımı ve benzeri şeylerle bize aktaracağın, Çalışma modelleri var mıydı bu bölgeler arasında birbirinden farklı örnek teşkil eden? Biliyorsun bizde UNESCO yolunda gitmeye çalıştığımız için o anlamda aktaracakların önemli evet. olabilir bize. Evet benim gözlemim aslında sivil inisiyatiflerin ne kadar önemli olduğu ve hani yılmadan çalışıp gerçekten bu bölgelere kendileri adamış insanların aslında Rolü. Yani hep devletten çıkma gibi düşünüyoruz. Çünkü yani devlet kurumu başvurmak zorunda. Değil mi? İçişleri Türkiye'de. Evet. Turizm Bakanlığı. Evet. Başvurmak zorunda. Ama aslında benim gördüğüm diğer yerlerde de çıkış noktası hep sivil inisiyatifler ya da özel daha hani sosyal girişim dediğimiz girişimler tarafından. Ben iki tane örnek vermek istiyorum. Bir tanesi hı hı. Panama'da bu bir sosyal girişimle çalışma fırsatım oldu. Ee, yani emlak ve işte müteahhitliği daha e, sosyal etkiyi göz önünde bulundurarak yapan bir firma. Ve e, Panama, e, Kasko-Viejo bölgesi de UNESCO e, listesine dair. E, eski kolonyal bir nimarası var. E, aynı zamanda doğal güzelliklerinde olduğu bir yer. Canlıların, sökuşların, e, tropikal bir yer. Yani e, Burada e, halkla aslında çalışarak orada da bir e, maalesef uyuşturucu ve e, gangster problemi var. Hem de güvenlik sorunları da var. Ama bu sosyal girişim o insanların e, oradan kovulması değil onların iş yaratılması bir kere göz önünde bulundurarak onları da sürece dahil ederek yani iş sağlayarak bu gençlere e, orayı kalkındırmaya başlıyorlar. İşte mesela e, Yerel insanlara e, farklı işte e, bina, e, onarım yetenekleri de kazandırıyorlar. O konuda e, atölyeler düzenliyorlar. E, çünkü maalesef hani bu eski gördüğünüz bölgelerdeki binaların yapan zanaatkarların çoğu günümüzde yok. Onların geri kazandırılması da mesela o Kaskoviye örneğinde önemli olmuştu. Belki adalarda da mesela ahşap Binaların yeniden kazandırılması ile ilgili hani önemli olacağını ben düşünüyorum Restor, özellikle restorasyon sürecinde hmm. burada yani sivil inisiyatifler ve hani orada bir oluşumu gö gören devlet kurumları daha sonra başvurmaya başlıyor işte Kaskowiec oyu liste çünkü bir değeri olduğu gözüküyor ve bunu tabi daha sonradan formalize etmek istiyorlar ve oradaki bence dediğim gibi yerel inisiyatifin önemi çok ön planda. Biraz Hı -hı. programımızın sonuna geldik. İsterseniz böyle mi? Evet. Tamam. evet. Hı -hı. E, o zaman şeye de hemen. Malezya için Hı -hı. galiba değil mi? George ile ilgili evet, bir şey Evet, orada da çok kültürel bir bölge. İşte hem Hintli hem Malezyalı hem Çinli halkın ortak yaşadığı bir yer. Orada da e, tarihsel çalışmaları çok detaylı yapan ve bu konuda kütüphane açan hem e, işte bu Georgetown hakkında e, işte röportajlar, tarihsel çalışmalar, kitaplar, e, yani yayın evi gibi bir şey başlatıyorlar ve kütüphane açıyorlar. E, o kişiler de bunun kurulan, e, e, kurulmasına rol alan kişiler de UNESCO sürecine çok dahil oluyorlar. E, hmm. Yani buradan bence iki örnekten gördüğümüz ve sizin de yaptığımız biraz müthişler. Sivil inisiyatif olarak buraların değerinin hem anlatılması hem de araştırılması. Çünkü araştırılacak ve kaydedilecek de çok şey var. Bence bu yüzden e, Dünya Mirası Adaları'nın yaptığı şey de çok değerli. Evet, çok teşekkür ederiz. Sen de e, girişimin bir üyesi olarak verdiğin katkılar için teşekkür ederiz. Şimdi sizin e, bir de e, tam bu e, kamusal alanlardan bahsederken, e, yaptığınız e, bir çalışma var. Bir ahır e, modeli. Hı hı. E, Daniel ile beraber. E, o da e, mimar. Biraz bunu değinelim istersen. Çünkü, çünkü e, adaların özeli dediğimiz zaman bizim atlar, e, e, faytonlar da bir e, bir e, özelliğinden biriydi ve 9 ay önce faytonlar kaldırıldı, atlar gönderildi, yaya yolundan karayoluna geçildi, otoban korkulukları konuldu, şimdi 10 bin yakın kişisel elektrik arabalar, ticari kamyonlar, medyobüs taksiler var Hı -hı. E, Velhasıl atlarımız için siz bir e, kolektif ağır e, Hı -hı. projesi hazırladınız bizim için sağ olun, var olun, biraz Hı -hı. neden bunu yaptınız Hı -hı. <gülüyor> ve nasıl? Anlatır mısınız? Evet, bence çünkü hani benim gözlemlerim tabii e, yapılan şeylerin e, eleştirilmesi yapıcı bir şekilde eleştirilmesi çok önemli. Ama yani, tasarımcılar olarak bu farklı bir vizyonun da görselleştirilmesi çok önemli oluyor. Hani ne mümkün burada ve nasıl bir e, hani hem mimariyi kullanarak hem de e, işte doğanın içinde hani atların nasıl var olacağı, onlar için iyi bir e, hani e, bir ahırın tasarlanmasının detaylarına girmek bence çok önemli. Yani mesela doğal orada hava akışının olması, işte atlara yeterli yer verilmesi, ormana ve gezebilecek yerlere yakın olması gibi. Tabii burada ee, Burgazada da bir etki faktör var. Son 5-10 hmm. 5-10 hmm. adet at için konuşuyoruz yani. Evet. Atların hepsinin adalardan yollanması gibi böyle garip, anlamsız bir şey var. Hmm. Direnç de var. Yani yoldaş türlerimiz sonuçta. Evet Seracığım evet. programımızın sonuna geldik maalesef. Hı hı. <gülüyor> Ama hani katılım modeline de daha devam edecektik. Hatta bir gökdelen şeysi vardı onu bize anlatacaktın. Bilmiyorum bir, bir, çok kısacık anlatabilir misin onu da? Hı. Ee, anlatayım peki yani orada da e, katılıma hani geri dönüyorsak e, çünkü pandemiyle deniz. ilgili olduğu için bu bu pandemi e, sürecinde paradigmaların kayması ile ilgili e, belki söylemek Hı. istediklerin olacak diye düşünüyorum. Evet e, bir projemizde e, yani yerel halk çok yüksek böyle gökdelen ve çok katlı binalara karşı çıktı daha ufak ölçekli e, yani mahalle ölçeğinde yapılaşmalar istediler. Bence buradaki paradigma kayması da evet, dediğim dediğim gibi e, yani insanların hem daha çok evde geçirmesi ve daha çok kamusal alanların mahallelerini yani yürü, yürüme odağındaki mahallesini kullanması e, çok öne çıktı. İşte bunun bir yanı sıra hani açık sokaklar e, inisiyatifleri var. Hani hafta sonları bütün sokaklar e, restoranlar için. Ve işte halkın kullanması için açılıyor. Arabalar geçemiyor mesela belli sokaklardan. Aynı zamanda hani parklara ve yeşil alanlara da yatırım var. Hmm. Ee, yani çok e, evet yoğun yapılaşmadansa hani doğayla biraz iç içe olabildiğimiz açık kamusal alanların olduğu ve mahalle ölçekli yerlerde yaşamak istiyor insanlar. Onu görüyoruz biraz. E, oradaki katılımdan öğrendiğimiz de bu oldu. Ve hani pandemi sürecinde yansıdı de, de çok gerçekten. değerli. Evet, büyük ölçüde yansıtı. Evet, çok güzel. O zaman paradigma kayması derken hemen bir de duyuruda bulunalım. Biz 5-11 Aralık tarihleri arasında İstanbul Mimarlık Festivali'ne seçildik. Dünya Mirası Adaları olarak. Kosmos Oda farklı bir modernin izlerini Kazımak dedik. E, paradigma kayması evet e, bu şekilde ilerliyor. Ama e, paradigma kayması sen çok güzel söylemiştin. Henüz zihinlerde e, pratiğe geçmiş bir tarafı yok değil mi Sera? Evet azar azar dediğim gibi bu küçük inisiyatiflerle e, ben en azından burada görüyorum. E, Amerika'da e, böyle birazcık bu süreci adapte olmak için ufak pratik. İşte projeler hayata geçiyor ama hani şehirlerimizin böyle daha böyle yeniden tasarlanması için gerçekten hem vergilerimizin doğru harcanması gerek. Büyük projelerin altyapı olsun, planlanma evet. projeleri olsun, daha farklı bir şekilde hayata geçmesi gerek. O da bence zaman alacak ama umarım olumlu şu an küçük değişimlere başlamışızdır. Evet, çok da zamanımız kalmadı. Peki, sevgili Sera çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün program konuğumuz e, mimar, e, şehir plancısı Sera Tolga'ydı. New York'tan bağlandı bize. Tekrar teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın adalar hepimizin.